Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Mekke Gölü bölgesi geçtiğimiz salı gününden itibaren Konya ovasına düşen kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Mekke Gölü 5 milyon yıl önce volkanik patlama ile meydana gelen kraterin zamanla suya dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci bir patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucunda oluştu. Yani volkan içinde volkan. Yeraltı suyu varlıklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Mekke'nin ortasında 50 metre yükseklikte volkan konisi var. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Mekke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucunda kurudu. Deha'nın haberine göre farklı yapısıyla dikkat çeken Mekke'de kar örtüsüyle güzel bir görsellik oluştu. Umalım. Tekrar suyuna da kavuşur Mekke Gölü. Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada Slovakya'ya hava kirliliğiyle ilgili yıllarca süren yasal sınırlamaları ihlal ettiği için dava açtığını, Almanya ve Slovenya'ya ise doğa koruma ve su arıtma konusunda yetersiz kaldığı için yasal işlem başlattığını söyledi. Avrupa'da hava kirliliği son 10 yılda azaldı. Ancak kıtanın en büyük çevre sağlığı riski olmaya devam ediyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın Verilerine göre ince partikül kirliliği 2018'de Avrupa Birliği'nde 379 bin erken ölüme neden oldu. Brüksel 2005 yılından bu yana partikül maddeye yasal sınırlar koydu ve bu kuralları ihlal eden ülkelere karşı bir dizi yasal işlem başlatılması neden oldu. Tabi bu kadar çok erken ölüm olunca çok da şaşırtıcı değil. Komisyon Slovakya'ya Orta Slovakya'daki dağlık bir bölge olan Vransko Bistriki Kraj'da, 2016 hariç 2005-2019 yılları arasında Avrupa Birliği partikül madde sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtı bu davayı. Komisyon Doğu'daki Kosiçe şehrinin 2015 ve 2016 yılları hariç her yıl 2005 ve 2019 arasında sınırları aştığını söyledi. Belgede Slovakya'nın sorunu çözme çabalarının kirliliği yasal sınırlar doğrultusunda azaltmada veya ihlallerin uzunluğunu en aza indirmede başarısız olduğu belirtildi. Bizde neredeyse her kent sürekli ihlal ediyor. Hayret. Biz zehirli hava solumaya devam ediyoruz. Slovakya Çevre Bakanı ise Jan Budaj, ulusal ve yerel hükümetlerin hava kirliliği sorununu çözmek için destek vereceğini söyledi. Budaj, Slovakya'nın havasını temizlemek için yeni bir siyasi ve sosyal kabul görmemiz gerekiyor ve bunu başaracağımıza inanıyorum demiş. Slovakya suçlu bulunursa, Doğu'nun en yüksek mahkemesi, Romanya, İtalya, İsveçli dahil olmak üzere yasa dışı hava kirliliğinden suçlu 9 Avrupa Birliği ülkesinden oluşan bir listeye katılmış olacak. Kurallara uyulmaması mali cezalarla birlikte ülkenin daha fazla yasal yaptırımla karşılaşması da neden oluyor. İsrail'in Akdeniz'de 160 kilometre boyunca uzanan kıyı şeridi katran tabakasıyla kaplandı. Sivil toplum örgütleri sahillerde petrole bulanmış kaplumbağa ve kuş ölülerine rastladıklarını belirtiyor. İsrail Doğa ve Parklar Kurumu bu olayı ülke tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak nitelendirildi. Ancak katran sızıntısının kaynağı henüz bilinmiyor. Yetkililer katranın bir gemiden geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Katranın 50 kilometre açıktan geçen bir gemiden 11 Şubat'taki fırtına sırasında boşaltılmış olabileceğini belirtiyor. Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, 9 gemi hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Sorumlu geminin izini sürmek için uydu görüntüleri ve dalga modelleri kullanılıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre İsrail hükümeti sorumlular hakkında milyonlarca dolara varabilecek tazminat da sonuçlanabilecek yasal işlem başlatmayı düşünüyor. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberine göre kuzeydeki Hayfa'dan başlayıp Akka, Tel Aviv ve güneyde Aşkeron'a kadar uzanan Kıyıçeride boyunca 16 bölgede Katrana rastlandı. Yaşanan olayın ardından Akdeniz sahilleri pazar günden itibaren halkın erişimine kapatıldı. Katran öbeklerinin temizlenmesi aylar, hatta yıllar olabilir. The Sydney Morning Herald'ın aktardığına göre İsraili Çevre Grubu Eco Ocean Direktörü Ari Rosenblum, Çevre Koruma Bakanlığı'nın yetersiz mevzuat nedeniyle bu durumla ve diğer birçok durumla elleri arkadan bağlı olarak mücadele ettiğini söyledi. Rosenblum, bu felaketin nesli tükenmekte olan Kızıl Deniz, mercan resiflerine ev sahipliği yapan, Eliyat'ta yapılması planlanan Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail petrol tesislerini birbirine bağlayacak petrol boru hattı projesine karşı bir uyarı olması gerektiğini belirtti. Hacettepe Üniversitesi Mek Öğrenci Topluluğu tarafından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir kalkınma Amaçları'ndan biri olan iklim eylemi kapsamında iklim zirvesi düzenleniyor. Etkinlik 22-26 Şubat tarihleri arasında gelecek için değil bugün için harekete geçmeliyiz sloganıyla Türkiye İklim Zirvesi 22-26 Şubat tarihleri arasında alanında uzman 6 konuşmacı eşliğinde Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan 6 oturumdan en az 3'üne katılım sağlayan dinleyicilere dijital bir katılım sertifikası da verilecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesun Han, Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş